Dördüncü hadis. Übey bin Cüreşten Mervi'dir. Übeyd tabiinden Medine'lidir. Übeyd sual yoluyla İbni Ömer Hazretlerine dedi ki... ...ben dibah olmuş, tabaklanmış nalleri sen giyer olduğun halde gördüm. Devamının hikmeti nedir dedi. İbni Ömer cevap verdi ki... ...ben resul Ekrem Hazretlerini... Nahlerini giyer olduğu halde gördüm. O nallar ki, nahlerin köselesinde dahi boyanmış, tabaklanmış kıl olmadığı halde giyerken gördüm. O nallar mübarek ayaklarında iken abdest aldıklarını gördüm. Yani Resul Ekrem Hazretleri mübarek ayakları yaş iken nahleri giyerler idi. Bu hadis tabaklanmış derinin temizliğine delalet eder. İbni Ömer buyurdu ki: Ben dahi Resul Ekrem Hazretlerine muvafakat için nalin tasması, bağ ve köselesi, tabaklanmış ve cilalanmış severim. İbni Hacer buyurur ki: Kabir üzerine oturmak nehyolunduğu gibi, kabirde zaruretsiz popuç ile gezmek nehyedilmiştir. 5. hadis. Ebu Hureyre Hazretlerinden mervidir. Buyurdu: resul Ekrem hazretlerinin nâlinin tasmasında iki yön var idi. Tafsili geçti. Malum olunsun ki, üçüncü baptazik olan hadis ile bu beşinci hadis, lafız ve mana yönüyle bir iselerde, birinci hadis, Enes hazretlerinden mervi olduğu için, beşinci hadise dahi zikir ve beyan eyledi ki, bu iki hadisin senetleri muhtelif olduğunu beyan içindir. Altıncı hadis. Süddi'den İsmail bin Abdurrahman rivayet olundu ki dedi Amr'dan işiten kimse bana haber verdi ki Amr buyurur Amr sahabi olup Resulullah ahirete irtihal ettiğinde 12 yaşındaydı. Süddi Amr'dan bu hadisi rivayet eden kimsenin ismini beyan etmedi lakin muhaddisin beyan ettiler ki o kimsenin ismi Ata bin Saib'dir. Amr bin Haris buyurur ki ben Resul-i Ekrem'i gördüm namaz kılarlarıydı iki kat dikilmiş iki mübarek ayaklarında ayaklarındayken papuçta iki kat yapışmış kösele biri birine yapışmış olduğu halde. Hanefi buyurur ki Resul-i Ekrem hazretlerinin papuçları ki iki kat deriden dikilmiş idi namazdan murat cenaze namazı idi dediler. Özetle İsmail bin Abdurrahman Süddi demiştir ki: Bir kimse Amr bir Harisin, ben Hazreti Peygamber'i ayağında iki kat dikilmiş papuç var iken namaz kıldığını gördüm dediğini bize haber verdi. 7. hadis Ebu Hureyre'den Melv'idir. Buyurdu: Resul Ekrem Hazretleri saadetle buyurdu: Sizden biriniz bir papuç ile yürümesin. Yani bir ayağında papuç bir ayağı yalın yürümesin. İki ayağına papuç giysin yahut iki ayağından papucunu çıkarsın. Özetle Ebu Hüreyre buyurur ki Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdu. Elbette sizden biriniz tek papuç ile yürümesin. İster ise iki papuç beraber giysin. İster ise iki papucu beraber çıkarıp yalın ayak olsun. Bu hadisi, Tirmizi'nin bu makamda zikri şu manayı işaret içindir ki, resul Ekrem Hazretleri bir papuç ile yürümemiştir. Hattabi buyurdu ki, ''Her çift olan şey örme, deri, çorap gibi bir tekini giyip bir tekini giymese ve rıdayı, rıdayı yani hırkayı bir döşüne koyup bir omuzuna itmemek, kesalik bir ayağına örme ve bir ayağına papuç giymek mekruhtur.'' dediler. Yine hatta abi buyurdu ki bir papuç ile yürümede ne yolunduğunun hikmeti şudur ki aklın zafifliğine ve korkunç görüşe ham olunur. Bazılar ağzalar arasında ölçü olmadığı için yasaklanmıştır dediler. İbn Arabi bir papuç ile yürümek şeytan yürüyüşüdür dedi. Beyhaki halkın adetine aykırıdır ondan kaçınmak lazımdır dediler. 8. hadis Hazreti Cabir'den me'riyedir buyurdu. Resul-ü Ekrem Hazretleri bir kimseyi sol eliyle yemekten nehyetti. Yahut bir papuçta yemekten yasakladı. Özetle Hazreti Camir, Cabir'den menkuldür ki Resul-ü Ekrem Hazretleri insanları sol eliyle yemek yemekten ve bir papuç ile yürümekten nehyettiler. Bu hadiste olan insanların nehye mahsus gibi görünüyorsa da ki Hadisede rical erkek ifadesi geçmektedir. Şer'i işlerde asıl olan erkekler olup kadın ona tabidir. Resul-i Ekrem hazretleri çocuklara dahi sol eliyle yedirip içirmemeyi tembih buyurdular. Hatta Ömer bin Ebi Selemi'nin, Ben Resul-i Ekrem'in kucağındaydım. Bana sağ elinle al ki sağ el ile yemek yemeyi mutat edilmiş olasın buyurdular dediğini rivayet ederler. Dokuzuncu hadis Ebu Hureyre'den Mervidir buyurdu. resul Ekrem Hazretleri buyurdu. Sizden biriniz papuç biriniz giymek dileğinde istediğinde sağ tarafıyla başlayıp evvel sağ ayağı giysin. Ve dahi papuç çıkarmak istediğinde sol tarafıyla başlayıp evvela sol ayağının papucunu çıkarsın. Papuç giydirildiğinde sağ ayak ayakların evveli olsun. Papuç çıkarıldığında sağ ayakların sonu olsun. Özetle Ebu Hureyre dedi ki: Resul Ekrem Hazretleri sizden biriniz papuç giymek istediğinde sağ tarafı ile başlayıp evvela sağ ayağına giysin ve papucu çıkarmak istediğinde başlangıçta sol ayağının papucunu çıkarsın. Papuç giyilirken sağ ayak ayakların evveli ve çıkarılırken sonu olsun buyurdular. Malum olsun ki Resul-i Ekrem Hazretleri bu hadis-i şerifin başlangıcında papuç giymenin usulünü tarif buyurduktan sonra yine tekrar hadisin sonunda beyan buyurmalarından murat. Papucun ahkam ve kullanılışı kolay olmadığından merhameten ümmet-i Muhammediyesine tafsilen anlatmaktır. Papuç yani ayakkabı giymekten murat ayağı muhafaza olup sağ taraf Sol taraftan eftal olduğundan ayakkabı başlangıçta sağ ayağa ikram edilmek lazım gelir ki Hazreti Peygamber işte bu lüzumu bu hadisle beyan buyurdular. Şey İbn Hacer ve Kadı İyaz papuç hakkında resul Ekrem Hazretlerinin emirleri istihbab için olmasında icma vardır diye nakil ettiler. 10. hadis. Hazreti Ayşe'den mervi'dir buyurdu. Resul Ekrem Hazretleri şerefli işlerde sağ tarafı kullanmayı severdi. Gücü yettikçe yapardı. Zaruret vaktinde sol tarafını kullandıklarına işaret vardır. Resul Ekrem Hazretleri mübarek saçını taramada, papuçlarını giymede, abdest almada sağ tarafı kullanmayı severlerdi. Malum ola ki şu üç şeyi zikirden murat sağ tarafı bu üçe mahsus demek değil. Belki Resul-i Ekrem Hazretleri başından ayağa varıncaya, teyemmün edip bereket dilediklerine temsildir. Üçüncü batta beyan olunan hadisten 11 hadis Ebu Hureyreden mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretlerinin her bir papucu için iki ayakkabı tasması var idi. Kezalik Ebu Bekir ve Ömer'in her bir pabuçları için iki nalim tasması var idi. Papucun tasmasının orta yerinden papucun ucuna kadar bir kayış olur, iki parmak bir tarafından, üç parmak bir tarafından olur. Mağrurumodaki Resulü Ekrem Hazretlerinin papucunda iki kayış olduğu adet yoluyla olup ibadet yoluyla olmadığına işaret vardır. Hazreti Osman'ın papucunda bir kayış olmasında eğer papuçta iki kayış ibadet yoluyla olsaydı. Hazreti Osman tapuşta bir kayış edinmezdi. Dördüncü bab Resul Ekrem Hazretlerinin Mührü Şerifi hakkında varid olan hadisi şerifler beyanındadır. Malum olsun ki bu babta zikredilen hadisi şeriflerden anlaşılan manaların özeti Resul Ekrem Hazretlerinin Mührü Şeriflerinin maddesi ne cinsten oldu ve o mührün kaşı ne cinsen oldu? ve üzerinde kazınmış olan ibare kaç satır olduğu ve o mühür ne sebeple edindiği ve Resul Ekrem Hazretlerinin vefatından sonra bu mühür-i şerif kimlere intikal etmiş olduğunu tarih ve tafsildir. Rivayet edilen hadislerden istifade edildiğine göre Resul Ekrem Hazretleri yüksek huzurlarında bulunanlara hitaben çevredeki melik ve krallara birer kıt'a namısa adet yazılıp ...ve gönderilmesiyle, din-i olan İslam'a davet edeceğini beyan buyurmasıyla, Ashab'tan bazıları tarafından mühürlenmeyen yerin, melik ve sultanlar nazarında muteber olmadığı, beyan olunması üzerine, Resul-i Ekrem Hazretleri bir adet mühürün yapılmasını ve hazırlanmasını emir ve ferman buyurduklarından, kaşını yani ismi şerifi nebevi işlenip, Kazınan taşı akik olmak üzere gümüş bir mühür yapıp takdim olunduğu andan etraftaki meliklere hitaben meydana gelen yüksek emirleri yazıp mühürledikten sonra mübarek parmaklarına takarlardı. Ve üzerinde kazınmış olan ibareye tazim kastıyla helaya giderken parmaklarından çıkarmayı ihtiyat eylediler. Bazı raviler ol vakit yapılan mührün kaşı dahi Gümüşten yapılmış idi. Gerek birinci söz ve gerek ikinci söz sahih olduğundan birinin yalınız taşı akik, diğer biri gümüş ve diğerinin taşı dahi gümüş olmak üzere Hatemen Nebiyyin Efendimizin iki kıta Hatem-i Şerifi olduğu sabit olmuştur.'' Zikredilen mühür daima saadetli parmaklarında olduğundan gerektiği zaman yazılan emirleri mühürlemek için çıkarırlar ve sonra yine parmaklarına takarlardı. Mühür-i şerifin kaşında Muhammed Rasul Allah ve bir kavilde La ilahe illallah Muhammed Rasul Allah ve bir kavilde Bismillahirrahmanirrahim ibare şerifesi kazınmış olduğundan her yönüyle övgüye layık, tazim ve vakar idi. Peygamberin mühürünün nakşı hakkında eğer olunan üç rivayet nakil edilmiş ise de, birinci görüş diğer görüşlere tercih edilip, Muhammed, Resul, Allah ibare-i şerifesi üç satır üzerine yazılmış. Yani, birinci satırı Muhammed, ikinci satırı Resul, üçüncü satırı Allah olmak üzere, tertiple kazınmıştı. Meskur Mührü şerif, resul Ekrem Hazretlerinin alemi i bekaya teşrif ettikleri saate kadar ellerinde kalıp, irtihalinden sonra Hazreti i Bekir'e intikal ve onun irtihalinde Hazreti Ömer'e ve ondan sonra Hazreti Osman bin Affan'a intikal etti. Hazreti Osman kaza ile eris kuyusuna düşürüp bir daha bulamadı. Birinci hadis Dördüncü babta beyan olunan hadisi şeriflerden, birinci hadis Enes bin Malik'ten Mervi'dir. Buyurdu, Resul-i Ekrem hazretlerinin mühür şerifleri gümüşten idi. Gerek mühürlü olsun, gerek mühürsüz olsun. Resul-i Ekrem hazretlerinin gümüşten olan mühürlerinin kaşı, yani ismi şerifleri yazılmış olan taş, Habeş'e mensup taş idi. Yani akik idi demektir. Zira akik, ekseriye Habeş, ve Yemen diyarından gelir. Özetle, Enes bin Malik, resul Ekrem hazretlerinin mühr şerifleri gümüşten yapılmış ve taşı Habeş taşı yani Yemen akikinden idi dediler. İkinci hadis, İbni Ömer'den mervidir buyurdu. resul Ekrem hazretleri gümüşten mühür edindi. Resul-i Ekrem Hazretleri etrafı olan meliklere gönderdikleri mektupları o mühürle mühürler idi. Resul-i Ekrem Hazretleri o mührü parmağına takmaz idi. Şah buyurur ki, Resul-i Ekrem Hazretleri mührü parmağına takmaz idi demenin manası budur ki, mektuba mühür vurdukları vakit parmaklarından çıkararak mühürleyip yine parmaklarına takarlar idi. ''Mühür parmakta iken mühürlemezdi.'' demektir. Hatta bir dedi ki, resul Ekrem Hazretleri mühür takmazdı.'' demenin manası, resul Ekrem Hazretleri'nin mühür edinmekten muradı, zinet kastıyla olmayıp, gerektiğinde mühür vurmak içindir.'' dedi. Üçüncü hadis, ''Enes bin Malik'ten Mervi'dir.'' buyurdu. resul Ekrem Hazretleri'nin mühür şerifi gümüşten idi. O mührün taşı gümüşten idi. Yani resul Ekrem Hazretlerinin bütün gümüşten bir mührü var idi. Mirikşah buyurdu ki, Bu hadisi şerif, resul Ekrem Hazretlerinin müteaddit mührü olmak üzere hamledilir. Dördüncü hadis, Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdu. Vaktaki Resul-i Ekrem Hazretleri, Hudeybiye'den dönüş anında, Dine davet için, Avem melikine fermanı göndermek eylediler ise, ashabtan bir kimse, resul Ekrem hazretlerine beyan ve ifade ettiği, Ya Resulallah, Acem mektuba itimat etmezler. Ancak mühürlenmiş mektuba itimat ederler. resul Ekrem hazretleri, bu kimsenin sözünü dinledikte, kendileri için bir mühür yapılmasına emir buyurdular. Hadisi rivayet eden Enes, buyururlar ki Bu hadisi rivayet ettikleri vakitte yüya mührün beyazını Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek parmağında görüyorum. Yani bu hususta o derece Hazreti Enes'in yakini var idi ki hala Resul Ekrem Hazretlerinin parmağında mühür görür gibiyim diye buyurdu. Mirikşah buyurdu ki bu hadisten mühür takınmak açıkça görülmüş oldu. Bazı alimler dediler ki erkekler gümüşten mühür edinseler layık olan budur ki Yüzük kaşını parmağın iç tarafına koyalar Ta ki süs kastıyla takma vehmini def etmek için İbni Battal yüzüğün kaşını parmağın dış ve içinde koymak hakkında kavli hadis varit olmadı dedi İmam Malik'ten sual ettiler ki siz yüzüğün kaşını parmağın içine koyar mısınız? Cevabında hayır dedi. Özetle amel, niyet, zinet üzere mevnidir. Eğer yüzük takılan kimsenin muradı zinet değilse mührün kaşı gerek parmağın dışında ve gerek parmağın içinde olsun caizdir. Beşinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdu. Resul-i Ekrem hazretlerinin mühr-i şeriflerinin nakşı üç satır idi. Evvelki satırı Muhammed'dir. İkinci satırı Resul'dür. Üçüncü satırı Allah'tır. Mühür i şerifin nakşı Muhammed, Resul, Allah olur. Ve bazı rivayette mührün nakşı Bismillah, Muhammed, Resul, Allah'tır dediler. Lakin doğru olan Hazreti Tirmizi'nin rivayetidir. Altıncı hadis. ''Enesten mervidir.'' buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri mübarek fermanı yazmak diledi. Acem Melikine, Rum Melikine, Habeş Melikine... Resul-i Ekrem Hazretleri bu üç melike ferman yazılmasını emreylediği esnada... Ashab'tan bir kimse Resul-i Ekrem Hazretlerine dedi ki... ''Bu meliklerden hiçbirisi mühür konulmadıkça mektubu kabul etmezler.'' Resul-i Ekrem Hazretleri o sahabiden bu sözü işittiğinde bir mühür yapmayı emrettiler. Bazılar dediler ki o mühür i şerifi beyan eden kimsenin ismi Yala bin Ümeyye idi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mührünün halkası gümüştür. O mührün kaşına Muhammed, Resul, Allah lafzı şerifi nakşolundu. Malum ola ki muhaddisinin rivayeti üzere üç ferman şerif yazıldı. ...biri Kisra'ya gönderildi. Kisra'yla yine fermanı Hümayun ulaştığında... ...tamamen küfür inadından daveti hakka icabet etmeyip... ...o yazılan mektubu parça parça etti. Bu haber resul Ekrem hazretlerine ulaştığında... ...Allah'ım onun mülkünü parça parça et diye buyurdular. Az vakitte Kisra'nın mülkü Tarumar oldu... Perviz denilen Fars padişahı, name-i nebeviye yırtmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a haber geldi. Şöyle beddua etti. Allahumme mezzikuhu. Ya Rab nasıl mektubumu paraladı, sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. İşte şu bedduanın tesiriyledir ki, o kisra Perviz'in oğlu Şirvey, hançer ile onu paraladı. Saad İbni Abi Waqqas da saltanatını parça parça etti. Sasaniye devletinin hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat Kayser ve sair melikler Nâme-i Nebeviyeyi Nebeviyeye hürmet ettikleri için mahvolmadılar. Mucize eseri olarak Kisra'nın oğlu babasını öldürdüğünü aynı öldürdüğünü aynı dakikada haber verdiğini tarihi siyer haber vermektedir. ''Veladet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam gecesinde Kabe'deki sanemlerin sukutu ile Kisra-i Paris'in saray meşhuresi olan Eyvan'ı inşikak etmesi gibi irhasat denilen yüzer harikalar tarihçe meşkurdur. ''Ve ikinci ferman Kayser'e ulaştığında kabul edip fermanı korudu. Lakin askerinin kendisini öldüreceğini yakinen bildiği için imanını açıklayamadı.'' Lakin mektubu şerife tazim sebebiyle uzun müddet Rum mülkü zevalden korundu. Ve dahi ferman şerifin biri Necaşi'ye ulaştığında şeref İslam ile müşerref oldu. Nitekim Necaşi menkıbesi daha önce yazılmıştı. Yedinci hadis. Enes bin Malik'ten rivayet olundu buyurdu ki. Resul-i Ekrem Hazretleri helaya girmek istedikleri vakit, mübarek mührü parmağından çıkarırlar idi. Malum ola ki, bir kimse helaya girmek istese, eğer mühründe Allah isminden yahut peygamber isminden bir isim var ise, mesela Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Ahmet, Musa, İbrahim gibi, o mührü parmağından çıkarmak lazımdır. Eğer unutsa, helada hatırına gelse, avucu içine alsın. ''Yahut sarığına bir beze, yahut ağzına koysun.'' dediler. Hatta doğru bir görüşte, sahrada dahi kaza hacet için oturmadan önce çıkarmak lazım.'' dediler. ''Mezkur mührü beraber götürmek mekruhtur, bazıları haramdır.'' dediler. Sekizinci hadis İbni Ömer'den Mervidir buyurdu. resul Ekrem Hazretleri gümüşten bir yüzük edindiler. O mühür resul Ekrem Hazretlerinin parmağına takması üzerine hakikaten mübarek ellerindeydi. Yahut iktizasına binaen bir şey mühürlemek için yanında bulunmak üzere tasarrufundaydı. Resul-i Ekrem Hazretleri alem ahirete teşrif buyurduktan sonra o mühür Ebu Bekir Hazretlerinin hakikaten elinde yahut tasarrufundaydı. Ve Hazreti Ebu Bekir'den sonra hazret Ömer'in hilafet vaktinde o mühür elindeydi. O mühür, hazret Ömer ahirete irtihal ettikten sonra hazret Osman'ın elindeydi. İmam-ı Buhari rivayeti üzere üç halife, o mühr-i parmaklarına takarlar idi. Ve iktiza ettikçe, meliklere ferman yazıldığında mühr şerif ile mühürlerlerdi. Hat hatta o hatem-i şerif hazret Osman'ın elinden düştü bir iri eris denilen, yani eris kuyusuna, hatem kuyusu da denilen kuyuya düştü. Malum ola ki, el an, Medine-i Münevvere'de, Kuba'ya yakın mahalde bir bostan vardır. O bostanda bir kuyu vardır. O kuyunun adına, bir iri eris derlerdi. Mühür-i Şerif, Hazreti Osman'ın elinden o kuyuya düştükten sonra, adı bir iri hatem oldu idi. O bostana, Gitmek sünnet-i şeriftir ve gayet ferahlı bir mevzidir. Benabil'in, Hazreti Osman'ın hilafeti vaktinde o kuyuya bir gün teşrif ettiler. O kuyunun kenarında oturup ilahi kudreti temaşa ederken, Allah'ın hükmüyle mübarek elinden mühr-i şerif o kuyuya düştü. Büyük bir ihtimam ile mührü aradılar. Allah'ın hikmetiyle bulunmadı. Hatta üç gün kadar arayıp takdiri i hudaya rıza gösterdiler. O mührün kaşının nakşı, Muhammed, Resul, Allah lafzı şerifi idi. Ebu Selem'e rivayet eder ki, muhacirin Medine-i geldiklerinde suyuyla imtizaç edemediler. Ensardan bir kimsenin bir ev kuyusu var idi. Suyu düzenli idi. O kimse bir kırba ile suyu pahalıya satardı. Resul-i Ekrem Hazretleri, o kimseyi getirtip, o kuyuyu cennette bir ırmağa satar mısın dedi. Cevap verdi ki, ya Resulallah, ehil ve iyalimin nafakasına o kuyudan başka hiçbir şeye sahip değilim. Bu haberi Hazreti Osman duyup, o kimseye dilediğince mal verip, o kuyuyu satın alarak, resul Ekrem Hazretlerine geldi ve dedi ki, ya Resulallah, o kuyuyu eğer satın alsam, o kimse ile ettiğin pazarlık gibi cennette bir ırmak alır mıyım? resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, Evet ya Osman. Hazreti Osman dedi ki, Şimdi kuyuyu satın aldım. Müslümanlar için olsun ya Resulallah. Beşinci bab. resul Ekrem Hazretleri mührü nice takındıkları hakkında varit olan hadisi şerifler beyanındadır. Birinci hadis. Beşinci bakta beyan olunan hadis-i şeriflerden birinci hadis Ali ibni Ebi Talip Hazretlerinden mervidir. Buyurdu, resul Ekrem Hazretleri mühürü mübarek sağ eline takar idi. Hasılı mana, resul Ekrem Hazretleri mübarek mühürlerini sağ eline takarlar idi. Malum olsun ki, Hz Ali Resul-i Ekrem Hazretlerinin ammizadesidir. Ve damadı muhteremidir. Osman bin Mughire'den mervidir ki, Hazreti Ali'nin hilafetinin sonunda Ramazan şerif girip Hasan ve Hüseyin ve İbn Abbas ile iftar ederler idi. Üç lokmadan ziyade yemek yemedi. Niçin yemezsin, ya emir el müminin diye sual ettiklerinde, isterim ki karnım yiyecekten boş olduğu halde ölüm bana gele. ...diye cevap buyurdular. Ravi rivayet eder ki... ...bu üslut üzere vaki olarak... ...yani az yiyerek... ...bir gece sonra... ...ya iki gece sonra şehit oldular. Em hasib de... en eshabel kehfi... ...resulüm... ...yoksa sen sadece... ...kehf ve rakim sahiplerinin... ...ibrete şayan olduklarını mı sandın? Ayet-i Kerimesinde münasebetle tefsir-i kebir de yazmıştır ki bir siyah kul var idi. İmam Ali'ye muhabbet ederdi. Bir gün hava nefisle ve şeytanın aldatmasıyla hırsızlık yaptı. İmam Ali'nin hilafeti zamanı idi. Huzuru şeriflerine getirdiler. İmam Ali sordu. İnkar etmeyip hırsızlığı ikrar ettiğinde İmam Ali şeriata göre elini kesti. Ve o Arap da kesilen elini sağ eline alıp giderken, yolda Selman-ı Farisi ve İbni Küvabe tesadüf etti. Sordular ki, elini kim kesti? Arap cevap verdi ki, emiren müminin Ali kesti. Dediler ki, elini keseni ne hoş medih edersin. Cevap verdi ki, nice medih etmem o kimseye ki elimi emri haklı kesti. ...ve beni cehennem ateşinden kurtardı. Hazreti Selman kulun cevabını tahsin edip... i̇mam Ali'ye haber verdiğinde... ...Arab'ı huzuruna davet edip... ...o kesilen elini yerine koyup... ...bir mendil ile üzerine örtüp... i̇mam Ali dua ve tasarruğa başladı. Bu esnada semadan bir ses işitti ki... ...mendili kaldırdılar, gördüler ki... ...olduğu gibi... Allah'ın izniyle... ...eli yerine bitişmiş. Nakledilir ki... ...bir gün i̇mam Ali Sahra'da... ...tek başına gezerken... ...bir düşman pehlivanı tesadüf edip durdu. Düşman hamle edip... ...hamlesini men etti. Kendileri hamle ettiklerinde... ...Allah'ın yardımıyla galebe edip... ...göğsü üzerine çıkıp... ...başını kesmek isteyince... ...düşman yal yalvarıp... ...er olan bastığını... ...boğazlamaz... Ya Ali dediğinde onu azat eyledi. Ve bu halde İmam Ali dalgın iken tekrar düşman hamle eyledi. İmam hamlesini def edip yine altına aldığında düşman yalvarıp ya Ali sana mürüvvet madeni derler. Bana eman ver diyen düşmanı yine azat eyledi. Bu defa düşman fırsat gözleyip İmam Ali'ye tekrar hamle eyledi hamlesini def eyleyip... başını kesmek üzereyken düşman gördü ki... artık eman talebinin... hiçbir yanı yok. Bu halde bir ihanet etmiş olayım diye... mübarek yüzüne tükürdü. Hazreti Ali... bu halette düşmanı koyu verip yürü azatsın... serbestsin dedi. Düşman sordu ki... ya Ali... ben üç defa sana hıyanet ettim. Sonunda bunun gibi bir ihanet daha ettim. Eğer senin yerinde ben olsam... ...kızgınlığımdan seni parça parça ederdim. Sebep ne oldu ki... ...sen beni azat ettin? i̇mam Ali cevap verdiler ki... ...bizim gazamız iki türlüdür. Biri senin gibi kafir ile... ...gaza etmektir ki... ...Allah rızası için olur. Ve biri de nefsimizle gazadır ki... ...Ona muhalefetle olur. Seninle savaşmam... ...Allah rızası için miydi? Kaç kere o ihaneti ettin? Eğer o halde öldürsem... Nefsim rızası için öldürmüş olurdum ve nefsim yol bulup galebe etmiş olurdu. Onun için seni azat ettim, nefsimi bastım ve gazayı ekber etmiş oldum ki senin gibi kafirin zararından mümine nefsinin zararı fazladır. O kafir bu sözleri işitip ve kalbinden hidayet güneş doğup İslam'da müşerref oldun. İkinci hadis hammat bin Seremeden mervidir. Buyurdu: Ben Ebi Rafi'in oğlu Abdullah'ı gördüm. Mührü sağ eline takar idi. Abdullah'tan mührü sağ eline takmasının sebebini sordum. Bana cevap verdi ki: Mührü sağ elime taktığımın sebebi budur ki Cafer Tayyar'ın oğlunu gördüm. Mührü sağ eline takardı. Abdullah buyurdu: Resul Ekrem Hazretleri mührü sağ eline takardı. Özetle Hammad bin Selem'e buyurdular ki, ben Eb-ebi Rafi'in oğlu Abdullah'ı gördüm. Mühürü sağ eline takar idi. Abdullah'tan mühürü sağ eline takmasının sebebini sordum. Bana cevap verdi ki, mühürü sağ elime taktığımın sebebi budur ki, Abdullah bin Cafer'i gördüm. Mühürü sağ eline takardı. Ve Abdullah bin Cafer buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri mühürü sağ eline takardı. Yani ben dahi resul Ekrem Hazretlerine bu hususta ittiba ettim. Bu hadis hadisi şeriften anlaşılır ki her şeyde resul Ekrem Hazretlerine ittiba güzel bir iştir. Malum ola ki bu Abdullah Hazreti Ali'nin kardeşi olan cafer Taggarın oğludur. Sahabi oğlu sahabidir. Abdullah Habeşistan yurdunda doğdu ve Habeşistan ülkesinde İslam'da ilk doğan budur. Resul-i Ekrem Hazretlerine Abdullah biat ettiğinde 7 yaşındaydı. 10 yaşına ulaştığında Resul-i Ekrem Hazretleri âlem-i teşrif buyurdu. Hicretten 80 sene geçince Medine-i Münevvere'de dar-i beka'ya teşrif buyurdu. Üçüncü hadis Cafer bin Muhammed'den mervidir ki Müşharun ile. İmam-ı Sadık'la tabiyle lakaplanmıştır. Pederi Muhammed Bakır'dır. Muhammed Bakır İbni Ali, İbni i̇mam Hüseyin Bin Ali, Bin Ebi Talip'tir. i̇mam Cafer'in annesi Firve'dir ki, Bint-i Kasım, Bin Muhammed, Bin Ebi Bekir Sıddık'tır. i̇mam Cafer'in menkıbelerini yazmak ve söylemekte bitmez. Hülasa tüm taifelerin yanında makbuldür cümle faydalarından biri budur ki bir kimse öldürücü bir hastalığa müptela olsa Hazreti i̇mam Cafer o hastaya yüz kere ayet-el kürsi okusalar o kimseye Allah şifa ihsan ederdi. Anlatılır ki Abbasiye'den Cafer-i Devani ki İmam-ı Cafer hazretlerini hazır edip ve katline ferman eyledi. Bir ejder Caferi Devaniki'nin üzerine hücum eyledi. Derhal, Cafer-i Devaniki, Tevbe ve istiğfar edip, Hazreti i̇mam Cafer'in huzur-u şeriflerine varıp, Haya ile oturup dedi ki, Ya i̇mam Cafer, Benden her ne ki, Hatırına gelirse, Ve ne muradınız var ise, İsteğiniz, hemen isteğinizi yapayım. i̇mam Cafer, Ey Devaniki, Senden rica ederim ki, ''Beni huzuruna bir daha hazır etme, çıkarma ve benden bir şey rica ile diye rica etme.'' diye buyurdu. Hz. İmam-ı Cafer, meşayi kiramın gerek gizli, gerek açık olarak ulu bir şeylidir. i̇mam Cafer, federi Muhammed Bakır'dan rivayet etti. Muhammed Bakır, ilmin asıl ve fer'ine, açık ve gizlisini bildiği için, ''Bakır'' diye lakapladılar. İmam-ı Bakır, Tabiinin kıymetlilerindendir. Hazreti Cabir ve Enes'ten hadis dinlediler. Tüm rivayetlerinden biri budur ki... ...Muhammed Bakır Cabir'den rivayet eyledi. Cabir buyurdu, Resul-ü Ekrem Hazretleri mührü sağ eline takar idi. Malum olaki İmamı İmam-ı Buhari buyurdu ki... ...Resul-ü Ekrem Hazretleri mührü sağ eline takar idi demenin manası... Sağ elinin serçe parmağına takar idi demektir. Hazreti Ali'den mervidir ki mührü orta parmağına ve salavat parmağına takılmasını nehyetmiştir. Ama kadının tüm parmaklarına mührü takma caizdir dediler. Dördüncü hadis. Said bin Abdullah'tan mervidir buyurdu. İbni Abbas mührü sağ eline takar idi. Ve Salt bin Abdullah dedi ki, İbni Abbası ancak şöyle düşünürüm ki, o buyurdu. Resulü Ekrem Hazretleri mührü sağ eline takar idi. Yani Salt İbni Abdullah demek ister ki, İbni Abbas'ın mührü sağ elinin serçe parmağına taktığı Resulü Ekrem Hazretlerine uymak içindir. Beşinci hadis. İbni Ömer'den mervidir ki buyurdu. ''Resul-i Ekrem Hazretleri gümüşten bir mühür edindi. Mührün kaşını avucunun içine aldı. Yani Resul-i Ekrem Hazretleri parmağına mühür taktığı vakit, mührün kaşı mübarek avuç tarafında olurdu.'' dedi. Lakin ulema buyurdular ki, ''Resul-i Ekrem Hazretleri mührün kaşını avucunun içine koymak hususunda bir şey emir eylemediler. İki tarafını koymak caizdir.'' dediler. Selef-i Salih'in iki yönlü amel ettiler. Hatta İbni Abbas mührün kaşını parmağın içine koyarlar idi dediler. Bundan anlaşıldı ki Abdullah bin Ömer, Resulü Ekrem Hazretleri mührün kaşını avucun parmağın içine koyduğu vakti beyan ettiler. i̇mam Nevevi buyurdu ki mührün kaşını avucun içine koymak evladır. Gururdan sakınmaya sebep olur. Bu beyandan anlaşıldı ki kibir ve ucupten beri olan kimse mührün kaşını gerek avucun dışına ve gerek avucun içine koymak sünnettir. Resul Ekrem Hazretlerinin gümüşten olan mührünün kaşına nakş olunmuştur. Muhammed Resul Allah lafzı şerifi dahi. Resul Ekrem Hazretleri herhangi bir kimsenin kendi hüzyüne ver mührüne Muhammed Resul Allah lafzını şeylemekten nehir nehi buyurdular. Zira bu müsüllü mühür Resulullah'a mahsustur. İbni Ömer buyurdu ki nehyinin sebebi budur ki Resul-i Ekrem Hazretleri mührü edinmekten murat, gönderdikleri fermanları mühürlemek içindir. Muhammed Resulullah lafz şerifi o fermanlarda kendilerine mahsus bir alamettir. Eğer başkalar dahi Resul-i Ekrem Hazretlerinin mührünün nakşı gibi nakış eyleseler fesada sebep olur. Binaenaleyh Muhammed Resulullah nakşı Resul-i Ekrem Hazretlerinin mührüne mahsus olur. Başka bir ferdin mührüne Muhammed Resulullah lafzı nakş olunması mey yolundu. Abdullah İbni Ömer'in şu rivayet ettiği mühür o mühürdür ki... Muaykıp adındaki kimsenin elinden düştü. Bir iri hatem denilen kuyuya Muaykıp, Hazreti Ömer'in hilafet vaktinde Beytül Mal'in emini idi. Hazreti Osman'ın hilafetinde Hazreti Osman'ın mühürcüsü idi. Bir iri hatem kenarında Hazreti Osman oturmuş iken bir şey mühürlemek gerektiğinde o mühürcüsü olan Muaykıp'a verirken ...yahut Hazreti Osman ondan alırken... ...Allah'ın hükmüyle... ...Hatem-i Şerif kuyuya düştü. Bazı rivayette... ...Hazreti Osman'ın elinden düştü... ...bazı rivayette... ...Muaykıb'ın elinden düştü... ...dedikleri... ikisinin arasında olduğu içindir dediler. Şeyh İbni Hacer... ...böyle tahkik eyledi. Altıncı hadis... ...Muhabbet... ...Bakır'dan Mervi'dir buyurdu. resul Ekrem Hazretleri... Mührü sağ ellerinin serçe parmaklarına takınırlar idi. Muhaddis'in beyan buyurdular ki, i̇mam Bakır bu hadisi şerifi, pederi Zeynel Abidinden işitip, pederinden işittiği gibi aynen haber verdi. Bu hadiste ravi, önce zikrolunmadığından, bu hadise munkatır denilir. Ve yine muhaddis'in buyurdular ki, İmameyn Hazretleri mühürü sol ellerine taktıkları delalet eder ki, resul Ekrem Hazretlerini bu keyfiyette görmüş olalar yahut işitmiş olalar. Beyhaki rivayet etti ki resul Ekrem Hazretleri ve Ebu Bekir ve Ömer ve Ali ve İmameyn sol ellerine mühür takındılar idi. Beyhakinin bu rivayeti delalet eder ki resul Ekrem Hazretleri mühürü ekseriye sağ eline ve bazen sol ellerine takmışlar idi. 7. Hadis İbni Ömer'den Mervidir buyurdu. resul Ekrem Hazretleri altından bir mühür edindi. O altından yapılmış olan mührü resul Ekrem Hazretleri sağ eline takar idi. Akabinde ashab-ı kiram resul Ekrem Hazretlerine uymak için altından mühür edindiler. O vakitte altından mühür erkeklere haram değildi. Sonra vahiy nazil olup erkeklere altından mühür yani yüzük karam oldu. Vahi nazil olduğu gibi Resul Ekrem Hazretleri o altın yüzüğü parmağından çıkardı. Saadetle buyurdu ki: "Ben bu altın yüzüğü ebediyen takmam." Ashab-ı Kiram Resul Ekrem Hazretlerinin yüzüğü parmağından çıkarıp ebedi takmam buyurduğunu işittikleri gibi parmaklarından altın yüzükleri çıkardılar. İmam-ı Azam'dan rivayet ettiler ki: ''Yüzük yüzükte itibar halkayadır. Yüzük üzerine altından nakış etmek caizdir.'' dedi. Harpte altınla kılıç ve kalkan ve kuşak caizdir. Harpten sonra bunları çıkarmak lazımdır. Altıncı Bab Resul-i Ekrem Hazretleri'nin kılıçlarının özellikleri hakkında varit olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. İmam-ı Kastarani Mevâhib din dünnüyesinde buyurdu ki, Resûl-i Ekrem Hazretlerinin dokuz adet kılıçları var idi. İlk kılıcının ismi Me'bûr'dur. Resûl-i Ekrem Hazretlerinin ilk sahip oldukları kılıç budur. Hicrette Medine'ye beraber getirdiler. İkinci kılıcının ismi Atib'dir. Resûl-i Ekrem Hazretleri Bedir gazasına yöneldiğinde Said bin Übâde hediye eylemiş idi. Üçüncü kılıncının ismi Zülfikar'dır. Bu kılınca Bedir gazasında sahip oldular. Hiçbir gazada yanlarından ayırmazlar idi. Dördüncü kılıncının ismi haldır Hal dedikleri mevzide sahip oldular. Beşinci kılıncının ismi Hatıftır, ölüm manasınadır. Altıncı kılıncının ismi Mahdem'dir, katı kesen manasınadır. Yedinci kılıncının ismi Rasuptur. Esefle gidici manasınadır. Sekizinci kılıcının ismi Betar'dır. Dokuzuncu kılıcının ismi Kadib'dir. Katı manasına bazılar Kadip adlı kılıca Resul-i Ekrem Hazretleri değerli pederi Hazreti Abdullah bin Mutalib'den miras yoluyla sahip oldular dediler. Birinci hadis Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem hazretlerinin kılıcının kabzası gümüşten miydi? Malum ola ki kılıcı ve sair harp aletleri gümüş ile tezyin etmek caiz olduğuna bu hadiste delalet vardır dediler. Ama altın ile tezyin mübah değildir. Hanefi dedi ki kuşak dahi bu kabildendir. Ama başlık ve eğer süslemesinde ihtilaf ettiler. Bazılar mübah dediler. Ve bazılar süs halidir diye haramdır dediler. Kezalik hançeri ve kılıfı az bir gümüş ile süslemekte ihtilaf ettiler. Şah buyurdu ki, resul Ekrem hazretlerinin kılıcının yalnız kılıfı gümüş olduğuna. Bu hadis-i şerif delalet etti. Lakin i̇bn saat rivayet etti ki, resul Ekrem hazretlerinin kılıçlarının askı taktıkları halkaları gümüş idi. Ve kılıcı inceydi. Ve yine mervidir ki, Seyfi Şerif'in diplik dedikleri mahalli gümüş idi. Vallahu alem. İkinci hadis, saat bin Ebil Hasen'den mervidir buyurdu. Resul Hazretlerinin kılıcının kabzası gümüşten idi. Üçüncü hadis, Mezyededen mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri Mekke'nin fethi günü Mekke'ye girdi. Resul-i Ekrem Hazretleri'nin kılıcının üzerinde altın ve gümüş olduğu halde, yani Resul-i Ekrem Hazretleri'nin kılıcında olan gümüşün üzerine altın yaldız olunmuş idi demektir. Bu hadisi şerifin ravisi olan Talip dedi, ben Şeyhim Kut'tan sual ettim ki üzerine altın yaldız olan gümüş, Resul-i Ekrem Hazretleri'nin Kılıcının ne tarafındaydı? Şeyhim bu bana cevap verip dedi ki Kılıcın kabzası gümüş idi. Yani ravi demek ister ki Resul-i Ekrem Hazretlerinin Mekke'nin fethi günü kılıcında olan altın yaldızlı gümüş kılıcın kabzasında idi. Hadisin manası mezyede Hazretleri buyurdular ki Resul-i Ekrem Hazretleri Mekke'nin fethi günü Mekke'ye kılıcının üzerinde altın ve gümüş olduğu halde girdi. Yani Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcında olan gümüşün üzeri altın ile yaldızlanmış idi demektir. Bu hadisi şerifi mezyededen rivayet eden, huddan rivayet buyuran Talip Hazretleri buyurdu ki, bunu rivayet eden huda sual ettim ki, üzerinde altın yaldız olan gümüş Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcının ne tarafındaydı? Fakut Hazretleri buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin gümüşünün kabzası gümüş idi. Ravi demek ister ki, Mekke'nin fethi günü Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcında altın yaldızlı gümüş kılıcının kabzasındaydı. Dördüncü hadis, İbn-i Sirî'den Mervidir buyurdu. Ben kılıcımı her keyfiyette Semure'nin kılıcı misalinde olmasını... Kılıcıya emredip yaptırdım. Sebep bu idi ki... ...Semure ben kılıcımı... resul Ekrem Hazretlerinin kılıcı gibi yaptırdım dedi. Zikrolunacağı gibi... ...Hazreti Semure... ...zamlı üzere dedi... ...ben kılıcımı... ...şekilde ve keyfiyette... ...Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcı misalinde yaptırdım. İbn-i Sir'in... ...kılıcını Semure'nin kılıcı gibi yaptırdığını... Ve Semure'nin kılıcı Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcına müşabih olduğunu beyan ettikten sonra Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcının tarifine başlayıp der ki Resul-i Ekrem Hazretlerinin kılıcı Beni Hanif kabilesinde yapılan kılıç idi. Bu kabilede gayet güzel kılıç yaparlar idi. Hatta bazılar derler ki Resul-i Ekrem Hazretlerine bu kılıç Beni Hanif'e ...kabilesinden gelmiş idi. <Gülüyor>